gördüm binlik. İşte dört mezhebin mananın itikatlarının aynı olduğunu, sadece ameli konularda bazı aralarında ihtilaf olduğunu, sahabelerin inançlarının akidelerinin Maturidi akadili kaydı olduğunu falan yazdı. Ondan sonra hiç alakası olmadığı halde altına da burada ahlak sorunu vardı. Yani biz sadece yazdıklarına cevap verdik. Altında yani onu bu şekilde yazmaya itecek herhangi bir şey olmamasına rağmen bu da ahlak sorunu vardır. Biz de kırmızıladık defolup gitti onu sonra kendi kendine. Birincisi bu hocam, ikincisi de yani sahabeler maturidi akaidinde olabilir mi? Yani sahabeler e, 50, 500 sene sonra dirilip maturidinin yazdığı kitabı okup, ona göre iman ederek tekrar mı öldüler <gülüyor> Birincisi bu, ikincisi de Ebu Anbar yazmıştı. Ebu Anbar'ın yazdığı soru da şuydu. Bu gökten haber çalanlarla ilgili gelen hadis sahip bu arada geçen, yukarı çıkıp haber çalan, fakat yeryüzüne inerken e, Şihab'ın rasa da, veyahut da e, Şihabun sakıp, gelici ve yakıcı ateşle yakılması, fakat kurtulanların bağlı oldukları büyücüye inerek yüz habere bir doğru katıp 99 yalan gıdaklaması hadisi sahibidir. Bugün halen o bu konu etrafında, bu iki konu etrafında konuşulursa güzel olur. İnşallah. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ee, şimdi önce e, sorunun ilk bölümüyle başlayalım. Ee, şayet Ebu Mansur Maturi, Maturidi'nin e, akidesi sahabelerin üzerinde oldukları akide ile aynı olsaydı e, onların yani sahabelerin Maturidi akidesi üzerinde olduğunu söylemezdik de Maturidi'nin sahabelerin akidesi üzerinde olduğunu söylerdik. Burada bir kavram karmaşası var. Yani bunu dile getiren her kimse artık. Şimdi e, bizler bugün yani ben kendi adıma söyleyeyim en azından Allah Azze ve Celle'ye Ebu Mansur Maturidî'nin iman ettiği gibi iman etmekten yine Allah'a sığınırım. Allah Azze ve Celle e, Bakara Suresinin 137. ayetinde e, sahabelerine hitaben e, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Sahabelerin itikadı üzerinde olmadığını e, Ebu Mansur Maturidi bizzat kendisi itiraf eder zaten. Yani e, bir takım felsefi e, akımların e, İslam dünyasına bulaşması sebebiyle e, bir takım aklı izahlara girişme ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani bu Eşariye ve Maturidiye fırkaları mutezile fırkasına ve e, felsefecilere e, cevap verebilmek için Allah Azze ve Celle'yi Allah'ın kendisinden daha fazla tenzih edebilmek adına e, bir takım tevüllere girişmişlerdir. Onların sahabelerden ayrıldığı hususları e, temel olarak bir iki meselede zikredelim. Mesela e, Allah Azze ve Celle e, az önce derste örneğini verdik. Errahmanu alel arşesteva Buyuruyor. Yani Rahman Arş'a istiva etmiştir. Bütün sahabeler bunu yani istiva kelimesini yükselme manasında itikad etmişlerdir ve ona hiçbir mahlukuna benzetmemişlerdir. Ama sonraki dönemlerde istiva sıfatının e, mahluklara da ait bir sıfat olabileceği e, düşüncesiyle... E, bunun istila manasında ola, olacağı ve değişik tevillere gitmişler. Bir kısmı bu sıfatı tamamen inkar etmiştir cehmiyede olduğu gibi. Ee, yani sıfatlara iman noktasında sahabeler ile e, maturidiye ve eşariye fırkası arasında büyük farklar vardır. Ee, sahabeler haberi vahidi hem akidede hem amelde delil olarak kabul etmişlerdir. Ama maturidiler ve eşariler e, yalnızca e, mütevatir haberi akide de delil kabul etmişlerdir. Haberi vahitleri e, haberi vahitlerle sabit olan pek çok hususu e, itikadın bir esas olarak görmemişlerdir. İmanın artması ve eksilmesi e, konusunda maturidiler sahabelere muhaliftir. Yine imanın e, mahiyeti konusunda da e, muhalefet vardır. İman e, hem söz hem ameldir. Yani e, kalbiyle tasdik dil ile ikrar ve azalarla ameldir. Bu noktada Maturidiler mürcelerle ortak hareket etmişler. Sadece kalbin tasdiki ve dilin ikrarından ibaret saymışlardır. Bu konuda Mürciyedirler. Sıfatlar konusunda Cehmilerle ortak yönleri vardır ve e, buna benzer bazı e, meseleler var. haber Haberi vahidi zaten akidede delil e, almayan bir topluluk muhakkak ki sabilerin yolundan fersah fersah uzaklaşır. Diğer konuya gelince peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvet ile gönderilmesinden önce bir takım kahinler vardı. Bunlar kulak hırsızlığı yapan cinler vasıtasıyla e, gelecekten haberler verirlerdi. Yani Allah azze ve celle'nin katında e, bir şeyin olacağına hükmedildiği zaman e, bunu dinlerler ve Kahinlere kadar ulaştırırlardı ve kahinlerin söylediği şeylerin büyük çoğunluğu doğru bir şekilde tecelli ederdi. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetle gönderilmesinden sonra sema korunan bir tavan kılındı. Ve kulak hırsızlığı yapan cinleri Şihab-ı Mübin apaçık bir kor parçası takip eder oldu. Fiske olarak, meleklerin fiskesi olarak bizim yıldız kayması şeklinde gördüğümüz o Şihab denilen şeylerle e, sema korundu ama buna rağmen yine de işittikleri bazı şeyler olabiliyor ve e, kahinlere kadar bir doğruya 99 yalan katarak ulaştırabiliyorlar yani günümüzde de e, bazı falcıların veyahut medyumların e, geleceğe yönelik e, haberlerinde tutarlılık olabiliyor mesela ben daha önce e, bir örnek vermiştim zannedersem e, yanlış hatırlamıyorsam ee, sene 83 veya 86 yıllarında bir şöyle bir olayın olduğunu e, hatıratında yazıyor birisi. Diyor ki Amerika'da medyumluk yapan bir kadın falanca tarihte Ankara'da büyük bir deprem olacak diyerek e, Ankara'yı arıyor. Türkiye'nin ilgililerine arıyor. E, fakat o tarihte Ankara'da bir deprem olmuyor. Söz edilen tarihte Kanada'nın Angkor şehrinde bir deprem oluyor. Yani isim benzerliği var. Dolayısıyla cinlerin burada kulak hırsızlığındaki rolü ve katmaların ne şekilde sirayet ettiğine bir ışık tutuyor bu hadise. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Ümmü Hakan bir ayet yazmış. E, olsun biz en yakın göğü, dünya göğünü kandillerle süsleyip tane ve bunlar şeytanlar için bir taşlama. E, Mülk suresinin 5. ayetini yazmış. Allahu alem. Ve laqad zeyyenna's-semaa'ed-dünyâ mesâbihâ vercummil ve a'tadnâ lehum Haram olan kimselerle tokalaşmaması konusunda sayfayı sahih'inden okudum. Bu konuyu biraz açar mısınız? Kimlerle aynı odada oturmak ya da tokalaşmak, el öpmek haramdır. Bu konu e, biraz daha detayları içeren bir konu. E, Allah izin verirse ilmi halin ilgili bölümüne geldiğimiz zaman da detaylı olarak incelenir. E, bir kimsenin kendisine namahrem olan e, bir bayanla, bir erkeğin bir bayanla tokalaşması, musafa etmesi e, haramdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... E, böyle bir hadiseyi kişinin başına demir kazık çakılması e, böyle bir şeyden daha hayırlıdır buyurarak işin vehametine dikkat çekmiştir. Beraber oturmayla ilgili mesele de e, yine aynı şekilde kendisine namahrem olan kimselerle bir arada oturamaz. Aynı oda içerisinde bulunamaz. Velevki e, bayanlar hicap üzere olsalar dahi, tesettürlü olsalar dahi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizleri e, sizlere namahrem olan kimselerin yanına girmekten sakındırırım. İyakum buyurarak e, sakındırdığını beyan etmiş. Mecliste bulunan ensardan birisi Ey Allah'ın Resulü ham ham hakkında ne dersin? Yani kocanın akrabaları yani e, kocanın kardeşi amcası, dayısı gibi akrabaları hakkında ne dersin diye buyurduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların Ölüm mertebesinde sakınılması gereken kimseler olduğunu beyan etmiştir. Bir başka hadis-i şerifte de Müslümin rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte de Eğer namahrem olan kimselerin yanına girmek zorunda kalınırsa şayet halvetten sakınılması yanında güvenilir kimselerden bir kimsenin veya birkaç kimsenin bulunması şartı getirilmiştir. İlmihal'de kimlerin e, beraber oturabileceği konusu detaylı olarak anlattık orada. Bir kimse e, nitekim kişiye mahrem olanlar ayette de sayılmıştır. E, şu an herhalde ilmi halden bakabilirsiniz bu konuda. Ben sadece toplumda yanlış bilinen bazı şeylere dikkat çekeyim bu konuda. Mesela e, bir bayan eniştesiyle Kocasının erkek kardeşiyle, kocasının amcasıyla, dayısıyla namahremdir. Bir arada oturamaz, e, musafa edemez, birbirlerine dokunamazlar. E, aynı şekilde erkek için de bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ayette sayılanlar dışındaki kimselerle e, akraba sayılsa da, örfte akraba sayılsa da e, namahrem olan kimselerle bir arada bulunamazlar. Bu konuda sadece bir şüphe var, bunu dile getirelim. Buharide e, bir rivayet var. Bir gelin e, Allah Resulüne ve beraberinde bulunan sahabelere hizmet ediyor, e, tesettürlü bulunduğu halde şekilde. E, bu bu konu hijab emrinin nuzulünden önce. Allah-u Alem. Çünkü e, Arap toplumunda zaten tesettür varidi Mevcuttu. Hicap emriyle e, kadınların yüzlerinin de örtülmesi emredildi. Ve bir arada bulunduğu zamanda perde arkasından veyahut duvar gerisinden olmaları emredildi. Tekin Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımlarına e, perde arkasından konuşmak emrolunmuştur. Ahzab 50, 55'ti Allah-u Alem. Eee perde arkasından konuşmak emri olmuş. Onlar müminlerin anneleri olmasına rağmen yani nikahı başkalarına haram olmasına rağmen perde arkasından konuşmaları emri olmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü da İbn-i Sa'd'ın sahih bir isnad ile rivayetinde e, bu rivayete göre Ümmü Seleme validemizle evlenmeden önce perde arkasından konuşurdu diye tasrih gelmiştir. Ses yok mu şu anda? Ses net diyor arkadaşlar. Ses bulunmayan arkadaş, ses alamayan arkadaş herhalde e, odadan çıkıp tekrar girmesi gerekiyor. Akrabaların yani mahrem olanların sayıldığı ayet Nisa suresi 23. ayeti diye hatırlıyorum. Hatırım öyle kalmış. Nur 31'de de sayılıyor da e, nikah haram olanlar Nisa 23 diye hatırlıyorum ben. Nur 31'de de var. Ama Allah cümlemizden razı olsun. Evet, Nisa suresi 23. ayetinde sayılıyor. Pek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuh Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi e, ayetin umum ifadesine göre e, herhangi belli kimseler sayılmıyor orada ama e, sizin bir kimseye misafir olduğunuz zaman e, orada tasarrufta bulunmanız halinde rahatsız olmayacak kimseler yani bunu insan kendisi e, takdir edebilir. O ayetin e, kaçıncı ayetti Musa abi? Ayet numarası Nur suresinde Evet. Sonlarında mıydı? 40 ayetlerde miydi? Yani benim hatırladığım kadarıyla o ayette e, belli kimseler tasrih edilmiyor. Ayetin ifadesi o Ayet numarasını hatırlayan var mı odada? Ses var mı? Düştük mü odadan yoksa? Heh, tamam Allah razı olsun. 61. ayet mi? 61. Aa. ayet Ama'ya güçlük yoktur. Topol'a güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur.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 ayet ayrıca bir izaha e, gerek hissettirmiyor aslında. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Esselamun Aleyküm. E, özelden bir soru sorulmuştu da e, benim yazım özelden yazan kardeşe e, gitmedi. Ben e, odanın odaya yazdım, genele yazdım cevabı ama e, yine de şu şunu eklemek lazım. E, Kur'an-ı Kerim öğretme karşılığında alınan ücretin e, caiz olduğunu, yani bu şekilde ücret almanın caiz olduğunu gösteren rivayetler var. Bir rivayette de e, Kur'an Öğretimi karşılığında alınan ücreti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoş görmüyor. E, tehdit ifade eden bir ibare ile e, bunu belirtiyor. Bu tıpkı şey gibidir. Mesela bayanların e, altın ve ipek kullanmasına benzer. Yani altın ve ipek erkeklere haramdır. Bayanlara caiz kılınmıştır. Fakat buna rağmen Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam'ın aile halkı beytinin e, altın ve ipeyi kullanmaktan sakındırdığı nakledilmiştir. Hatta kadınları da sakındırdığı nakledilmiştir. Bu müstahap kabilinden bir sakınmadır bu. Bu manada yine e, Kur'an-ı Kerim öğretme karşında alınan ücrette Allahu alem e, bu başlıkta Şimdi e, Nur suresinin 61. ayeti hakkında da özelden e, bir başka kardeş yazmış. Nur suresinin 61. ayetini az önce okuduk. Bu ayette e, kastedilen şey kadınlarla erkeklerin beraber birlikte yemesi değil. O ayrı bir mevzu. Sadece diyelim bir dostunuzun, bir kardeşinizin evine gittiniz. E, kendisi evde değil. Size da gitti o evde ve açsınız bir şeyleri yiyeceksiniz. Sizin yemeniz halinde o dostunuz bundan hiçbir rahatsızlık duymayacak. Belki memnun da olacak. Onun haberi olmadan bu şekilde yemenizde hiçbir mahsur yoktur. Ayetin ifadesi Allah-u Alem bu. Ses gidip gelmesi sebebiyle Allah-u e, bazı cümleler anlaşılamadı. Bunu belirtmek için aldım mikrofonu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu of mm the -hmm.